ve Musa في bu dünyada da كل شيء ب ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik dedi. Allah ise buyurdu ki azabımı kötülük yapanlardan dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Fakat ahirette onu günahlardan sakınanlara Zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. Alâllâhiyyât tabiûn Rasûlun Nabiyye al ve İncil yâmûhû bil-mârûf, ويحل لهم الضيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم يصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعثروه ونصروه والتبع النور, النور الذي أُنزل معه أولئك هم المفلحون onlar, Musa ve İsa'ya iman edip, tabi oldukları gibi, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de, kendisini, ismini ve sıfatlarını yazılı buldukları, o Resul'e, o Ümmi Peygamber'e, Muhammed'e de tabi olanlardır. O Peygamber, onlara iyiliği emreder, ve onları kötülükten yasaklar. Hem, onlara temiz şeyleri helal, Pis şeyler ise üzerlerine haram kılar. Hem onların ağırlıklarını, ağır mükellefiyetlerini ve üzerlerinde olan zincirleri, tatbiki zor hükümleri indirir. Artık ona iman eden, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a tabi olanlar var ya, işte onlar, gerçekten kurtuluşa erenlerdir. Kul ye eyühen nas la ve billahi ve billahi ve Muhammed de ki ey insanlar muhakkak ki ben sizin hepinize göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın gönderdiği peygamberiyim ondan başka ilah yoktur o hayat verir ve o öldürür öyleyse Allah'a ve onun ümmi peygamber olan Resulüne iman edin o peygamber ki Allah'a ve onun kelimelerine, kitaplarına iman eder. Ona tabi olun ki hidayete eretsiniz. <gülüyor> Musa'nın kavminden bir cemaat de vardı ki, İnsanlara hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adaleti tatbik ederler. وَقَبَّلَنَاهُ مُثْنَةَ عَشْرَةَ أَسْبَاقًا أُمَمًا وَأُوحِيَنَاهُ إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى قَوْمُهُ أَنِّي ضَرِبْ بِعَصَاتِ الْحَجَرِ مِنْ مُثْنَةَ عَشْرَةَ عِينَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّهُنَّ سِنْ مَشْرَبَهُمْ onları İsrail oğullarını 12 kabileye ümmetlere ayırdık. Tih çölünde kavmi kendisinden su isteyince Musa'ya Asanla taşavur diye vahy ettik. Taşavurunca hemen ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile su içeceği yeri iyice bildi. Üzerlerini bulutlarla gölgeledik ve onlara kudret elvası ile bıldırcın indirdik. Size rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin dedik. Halbuki onlar nankörlük etmekle bize zulmetmediler fakat kendilerine zulmediyorlardı. bir zaman onlara şöyle denilmişti şu şehre Kudüs'e yerleşin, ondan dilediğiniz yerde giyin. Ya Rab bizi affet deyin ve kapıtan, secde eden, hürmetle eğilen kimseler olarak girin ki sizin hatalarımızı bağışlayalım. Bu bağışlamadan sonra yakında iyilik edenlere mükafatlarını daha da artıracağız. <gülüyor> Fakat içlerinden zulmedenler o sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdi. Bu sebeple bizde zulmetmekte olduklarından dolayı üzerlerine gökten kötü bir azap gönderdik. O sən hum an il qariyeti bahri ız yadun fi səb ız yadun fi səbti ıltatihim pi tanum yom səbti him la Resul. Onlara o Yahudilere deniz kenarındaki o şehir halkının halinden sor. Bir zaman onlar cumartesi gününde o günün hürmetini ihlal ederek haddi aşıyorlardı. Onlara balıkları cumartesi günlerinde suyun yüzüne çıkarak geliyordu. Cumartesi tatili yapmıyor oldukları gün ise onlara gelmiyordu. İsyan etmekte olduklarından dolayı onlara böyle imtihan ediyorduk. Hani içlerinden bir cemaatte Allah'ın kendilerini helak edici olduğu veya şiddetli bir azap ile onları cezalandırıcı olduğu bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz demişti. Nasihat edenler ise Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de umulur ki günah işlemekten sakınırlar diye nasihat ediyoruz dediler. <gülüyor> Artık ne zaman ki onlar kendilerine yapılan nasihatleri unuttular, biz de kötülükten yasaklayanları kurtardık. Zulmedenleri de isyan etmekte olduklarından dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık. anhu kunu khasim'' Buna rağmen onlar kendisinden yasaklandıkları şeylerde ısrar ile isyan ettiklerinde biz de onlara aşağılık kimseler olarak maymunlar olup dedik. وَاِذْ <gülüyor> تَعَذَّنَ bir vakitte Rabbim Muhakkak onların üzerine Kıyamet gününe kadar Kendilerini azabın en kötüsüne Maruz bırakacak kimseleri göndereceğini ilan etmişti Şüphesiz ki Rabbim Elbette azabı çabuk verendir Yine muhakkak ki O gerçekten gafur Çok bağışlayandır Rahim çok merhamet edendir. Onları o Yahudiler ise yeryüzünde parça parça topluluklar halinde böldük. Onlardan bir kısmı salih kimselerdir. Bir kısmı da bundan aşağıdır. Umulur ki kötülüklerden dönerler diye onları iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ وَإِنْ يَأْتِينَ عَرَضًا مِثْلُهُ يَأْخُذُونَ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ نِسَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا ع Buna rağmen onların ardından yerlerine kitaba varis olan bir takım kötü kimseler geldi. Şu değersiz dünyanın geçici menfaatini alıyorlar ve nasıl olsa bize mağfiret edilecek diyorlar. Fakat kendilerine ona benzer bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta kendilerinden sağlam söz alınmamış mıydı? Ve onun içindekini okumamışlar mıydı? Halbuki ahiret yurdu günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır hiç akıl erdirmez misin Valladine <gülüyor> yumsikun bil kitab Kitaba sımsıkı tutunup namazı hakkıyla eda edenler ise bilsinler ki şüphesiz biz iyilik için çalışanların mükafatını zayi etmeyiz